11. özellik. Rumlarla yapılan ilk çarpışma Mute Gazvesi. İbn İshak diyor ki: Muhammed İbn Cafer İbn Zübeyr Urve İbn Zübeyr'den rivayetle bana onun şöyle dediğinden bahsetti. Resulullah Aleyhisselam Hicri 8. yılın Cemaziyelevvel ayında Mute'ye bir kuvvet gönderip Başlarına azatlı kölesi Zeyd İbni Harise radıyallahu anh'i komutan olarak atadı. Ve onlara, ''Eğer Zeyd şehit düşerse Cafer komutandır. Cafer de şehit düşerse Abdullah İbni Revaha komutandır.'' buyurdu. Ordu son hazırlıklarını da bitirerek çıkmaya hazırlandı. Ordu tam 3000 bin kişiden oluşmaktaydı. Ordunun çıkış vakti geldiğinde Müslümanlar Resulullah'ın seçtiği komutanları uğurladılar. Uğurlama yapılırken, resul Ekrem'in seçmiş olduğu komutanlardan Abdullah İbni Revaha, kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Müslümanlar, ''Ey İbni Revaha, niçin ağlarsın?'' diye sordular. Abdullah İbni Revaha, ''Vallahi ne içimde zerre kadar dünya sevgisi vardır, ne de size olan sevgimden ağlarım. Fakat bir gün Resulullah'ın, Aziz ve celil olan Allah'ın kitabından bazı ayetleri okuduğunu duymuştum. O ayetlerde ateşten bahsedilerek, ''Sizden cehennemden geçmeyecek olan yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükmüdür.'' deniliyordu. Meryem Suresi 71. Ayet ''İşte bu geçişte halimin ne olacağını bilmediğim için ağlıyorum.'' dedi. Müslümanlar, Allah'a emanet olun. Allah sizlere sağ salim yanımıza dönmeyi nasip etsin diye duada bulundular. Abdullah İbni Revah'a da şu beyitleri okudu. Lakin ben sadece Rahman'dan mağfiret diliyorum. Bununla beraber kanımı köpürterek akıtan tehlikeli bir darbe veya savaş için eğitilmiş kama tutan ellerden bağırsaklarımı ve ciğerimi deşecek bir darbeyle şehadet şerbetini içmek istiyorum ki bir gün kabrimin önünden geçtikleri zaman, işte bu Allah'ın doğru yola erdirdiği ve neticede doğru yolda şehadet şerbetini içen bir savaşçıdır desinler. Sonra Abdullah İbni Revaha radıyallahu an, Resulullah aleyhisselama gelip onunla vedalaşarak şöyle dedi. Allah sana vermiş olduğu bütün iyilikleri ve güzellikleri, Hz. Musa'yı Firavun'un önünde sabit kıldığı gibi sabit kılsın, ve sana da onlara nasip ettiği zafer gibi bir zafer nasip eylesin. Ben sende bir lütuf ve ihsan olarak bütün iyilik ve güzelliklerin eserini gördüm. Allah bilir ki ben görüşümde yanılmayan bir insanımdır. Sen Resulullah'sın ve her kim sendeki bu iyilik ve güzellikleri görmekten mahrum edilmişse, kader o kişinin yüzüne gülmemiştir. Resulullah Aleyhisselam bu küçük ordusunu, seniyyetül veda, ayrılık tepesi mevkiine kadar teşhiy edip uğurladı. Sonra onların ortalarında durarak, size ve sizinle birlikte olan tüm Müslümanlara Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmanızı, muttaki olup iyilikle amel etmenizi tavsiye ediyorum. Allah'ı inkar edenlere karşı Allah yolunda savaşın, gadr ve kalleşlik etmeyin, taşkınlık yapmayın, Çocukları öldürmeyin. Müşrik düşmanlarınızla karşılaştığınızda onları üç şeye davet edin. Eğer bu üç şeyden herhangi birine icabet ederlerse onların icabetini kabul edip onları bırakın. Onları İslam'a davet edin. Eğer Müslüman olurlarsa razı olun ve onlarla savaşmayın. Sonra onları kendi yurtlarından muhacirlerin yurduna gelmeye davet edin. Böyle yaptıkları takdirde muhacirler üzerine cari olan hükümlerin kendileri için de aynı şekilde cari olacağını onlara bildirin. Eğer bunu kabul etmez ve Müslüman olduktan sonra kendi yurtlarında kalmayı tercih ederlerse, kendilerinin Müslüman olan bedeviler gibi kabul edileceklerini, Allah'ın hükümlerinin onlar üzerinde uygulanacağını, Müslümanlarla birlikte cihad etmedikleri müddetçe ganimetlerden pay alamayacaklarını onlara bildirin. Eğer bütün bunları reddederek kabul etmezlerse, onları cizye vermeye davet edin. Cizye vermeyi kabul ettikleri takdirde onlarla savaşmaktan vazgeçin. Eğer bunu da kabul etmezlerse, Allah'tan yardım dileyip onlarla savaşın. Bir kaleyi veya şehri kuşattığında, o kale veya şehir halkı senden Allah'ın hükmü üzerine kendilerini indirmeni isterlerse, onları Allah'ın hükmü üzerine indirme. Lakin kendi hükmün üzerine indir. Çünkü sen onlar hakkında Allah'ın hükmünün ne olacağını bilemezsin. Bir kale veya şehir halkını kuşattığında onlar senden kendilerini Allah'ın ve Resulünün zimmeti altına sokmanı isterlerse onları Allah'ın ve Resulünün zimmeti altına sokma. Lakin kendinin, babanın ve arkadaşlarının zimmeti altına sok. Çünkü Kendinizin ve babalarınızın zimmetini bozmanız, sizin için Allah'ın ve Resulünün zimmetini bozmanızdan daha hayırlıdır. Ayrıca insanlardan elini eteğini çekip, manastırlarda inzivaya çekilmiş kimseler bulacaksınız. Onlara ilişmeyin. Bunların yanı sıra, kafalarında şeytanın yer edindiği kimseler de bulacaksınız. Onların kafalarını kılıçlarınızla uçurun. Kadınları, Çocukları ve yaşlıları kesinlikle öldürmeyin. Hiçbir hurma ağacını telef etmeyin. Hiçbir ağacı sökmeyin ve hiçbir evi yıkmayın. i̇bn İsak diyor ki, Resulullah aleyhisselam orduyla beraber çıktı ve onları uğurlayıp dönerken, Hurmalıkta uğurladığım cesurların en cesuru ve en iyi dost olan ol zata selamet olsun buyurdu resul Ekrem'le vedalaşan İslam ordusu yoluna devam ederek Me'an mevkiine geldiler. Burada, Hiraklin, Rumlardan yüz bin kişilik bir orduyla Belka'daki Me'an şehrine geldiği haberi Müslümanlara ulaştı. Aynı zamanda Rum ordusuna Lahim, Cuzam, Elkin, Behra ve Bela gibi Arap kabilelerinden toplanmış 100.000 bin kişilik bir kuvvet daha katılmıştı. Bu kuvvetin başında Bela kabilesinden Malik İbni Zafile denilen bir adam vardı. Bu haber Müslümanlara ulaşınca, me anda tam iki gece kalıp ne yapacaklarını düşündüler. Bazıları, Resulullah Aleyhisselam'a bir mektup yazıp, düşmanlarımızın adedini kendisine bildirelim. Ya bize adam göndererek destek versin, ya da münasip gördüğü bir emir versin de onu uygulayalım, dediler. Bunun üzerine Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh kalkıp Müslümanları cesaretlendirerek Ey millet! Vallahi şu anda sizin hoş görmediğiniz şey kendisi için isteyerek yola çıktığımız şehadettir. Biz düşmanlarımıza karşı ne sayı ne de techizat üstünlüğüyle savaşmıyoruz. Biz sadece Allah'ın bizlere ikram ettiği bu dinle savaşıyoruz. Hiç tereddüt etmeden yola çıkın. Neticede iki güzellikten birine kavuşacağız. Ya şehadet ya da galibiyet dedi. Müslümanlar, vallahi İbni Revaha çok doğru söyledi diyerek harekete geçtiler. İbni Revaha da onların bu tereddütlü halleri üzerine bir şiir okudu. Sonra ordu yola koyuldu. Belka mevkiine geldiklerinde, Hiraklin Rum ve Araplardan oluşmuş büyük ordusuyla, Belka köylerinden Meşarif denilen bir köy yakınlarında karşılaştılar. Düşman kendilerine yaklaşınca Müslümanlar Mute köyüne doğru yer değiştirdiler ve burada savaş için son hazırlıklarını yaptılar. Ordunun sağ kanadına Beni Uzreden Kutbe İbni Katade isimli mücahidi, sol kanadaysa Ensardan Ubade İbni Malik adlı mücahidi yerleştirdiler. Sonra iki ordu karşılaştı ve savaş başladı. Zeyd İbni Harise radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın sancağı elinde savaşa başladı ve düşman mızraklarına hedef olarak şehit düştü. Sancağı Cafer radıyallahu anh aldı ve bir anda kendini düşmanın ortasında, savaşın en şiddetli yerinde buldu. Çemberden sıyrılamayarak atından düştü ve atını kılıcıyla vurarak öldürdü. Sonra da şehit düşene kadar düşmanlarla savaştı. İslam'da, atını kılıcıyla bu şekilde vurarak öldüren ilk kişi Cafer'di. Yahya İbni Abbad, İbn Abdullah, İbni Zübeyir'in bana anlattıklarına göre babası Abbad şöyle demiştir. Beni Mürre İbni Avf oğullarından biri olan ve Mu'te gazetesinde bulunan babam bana şöyle demişti. Vallahi şu anda Cafer'i görür gibi oluyorum. Kahverengi atından düşmüş ve onu boğazlamıştı. Sonra da Şehit düşene kadar savaştı. Savaşırken de şöyle diyordu. O serin ve güzel içecekleri olan cennet ve cennetin bana yaklaşması ne kadar hoştur. Rumlara gelince nesepleri belirsiz ve inkarcı olan Rumların azabı da yaklaşmıştır. Benim üzerime düşen şey de bulunduğum yerde onların kellesini vurmaktır. İbni Hişam diyor ki İlim ehlinden güvendiğim birinin bana anlattıklarına göre Cafer radıyallahu an sancağı sağ eline almış ve sağ eli kesilmiş. Sonra sancağı sol eliyle tutmuş, sol eli de kesilince kesilmiş kollarıyla sancağı kucaklamış. En sonunda da şehit olmuş. Cafer radıyallahu an şehit olduğunda 33 yaşındaymış. Allahu Teala cennette Cafer'e kesilen kolları yerine İki kanat vermiş ve bu kanatlarla istediği yere gidermiş. Bir başka rivayette de, Rumlardan bir adamın yukarıdan bir darbe vurarak, Cafer radıyallahu anh'i ikiye biçtiği söylenmektedir. İbn-i İshak diyor ki, Önceki rivayetin devamı, Cafer radıyallahu anh şehit düşünce, Sancağı Abdullah ibn-i Revaha radıyallahu anh aldı, Atının üzerinde ilerledi. Bu arada, biraz tereddüde düştü ve nefsiyle hesaplaşarak şöyle dedi. Ey nefis! Allah'a kasem ettim. Ya Hakk'a tam olarak döneceksin ya da ondan vazgeçeceksin. İnsanlar savaş için bağrışıp toplaşırken, yaralıların iniltileri yükselirken ne oluyor da seni cennetten hoşlanmaz bir vaziyette görüyorum? Önceden temenni ettiğin cennete ulaşma zamanı çok uzadı. Sen pis bir kaptan dökülmüş bir nutfeden başka bir şey değil misin? Ve kasidesine devamla şunları söyledi. Ey nefis! Sadece savaşacak ve öleceksin. İşte ölüm vaktiyle de karşılaştın. Temenni ettiğin şey de sana verildi. O ikisinin Zeyd ve Cafer'in yaptıkları gibi yaparsan hidayete erersin. Sonra İbn Revaha savaş meydanına indi. Bu arada amcasının olduğu yanına yaklaşıp kendisine etli bir kemik ikram ederek "Şu son günlerinde epey yorulup zayıf düştün. Şunu ye de biraz kendini kuvvetlendir." dedi. İbn Revaha bu etten küçük bir lokma alarak çiğnedi. Tam bu esnada savaşta büyük bir vaveylanın koptuğunu ve insanların şiddetle kapıştığını gördü. Kendi kendine sen hala dünyada mısın diyerek kılıcını aldı, düşmanın arasına daldı ve şehit düşene kadar yaman bir savaş verdi. Sonra sancağı beni Uculan'dan sabit İbni Akram radıyallahu anh aldı. Ey Müslümanlar, içinizden birinin komutanlığı hakkında anlaşın dedi. Müslümanlar sen ol dediler. Sabit ben yapamam dedi. Bunun üzerine Halid İbni Velid'i komutan seçtiler. Halid radıyallahu an sancağı eline alınca Müslümanlar arasındaki panik ve heyecanı önledi. Yer değiştirip askerleri yeniden düzene sokarak savaşa hazırladı. İbni Kesir, Mu'te gazvesinin sonucu hakkında Buhari, Nesai ve Beyhaki'nin birçok rivayetini serdetmiştir. Savaşın bir bütün olarak görünümünü elde etmek için bu rivayetlerden bir kısmını göreceğiz. Buhari'nin Enes İbni Malik'ten rivayetine göre resul Ekrem Efendimiz Zeyd'in, Cafer'in ve İbni Revaha'nın şehadetlerini kendilerine haber gelmezden önce bildirmiştir. Şöyle ki, Peygamberimiz Mu'te'de muharebenin en kanlı safhasında minber-i saadete oturmuştu. Cenab-ı Hak zaman, mekan ve mesafe mefhumlarını kaldırarak Resulullah Aleyhisselam'a Had sahnesini göstermişti. Bu suretle Resulullah harp meydanına bakarak Zeyd sancağı eline aldı. Şimdi Zeyd vuruldu şehit düştü. Sonra Cafer aldı. O da şehit oldu. Sonra bayrağı İbni Revaha aldı. O da şehit oldu buyurdu. Resulullah Aleyhisselam bunları anlatırken iki gözünden yaşlar boşalıyordu. Sonra Resulullah Aleyhisselam en sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç eline aldı. Nihayet Allah mücahitlere fethi müyesser kıldı buyurdu. Buhari'nin Abdullah İbni Ömer'den rivayetine göre İbni Ömer şöyle demiştir. Nebi Aleyhisselam Mu'te Harbi'nde Zeyd İbni Harise'yi komutan tayin edip eğer Zeyd şehit olursa Cafer komutandır. Cafer de şehit olursa Abdullah İbni Revaha komutandır buyurdu. Ravi Abdullah İbni Ömer der ki, Bu gazvede ben de mücahitlerle beraberdim. Cafer İbni Ebi Talib'i ölülerin arasında aradık. Onu bulduğumuzda vücudunda 90 küsür süngü ve ok yarası olduğunu gördük. Yine Buhari'nin, Kays İbni Ebi Hazım'dan rivayetine göre İbni Ebi Hazım, Halid İbni Velid radıyallahu anhın mute günü elimde dokuz kılıç parçalandı. Yalnız ağzı enli yamani bir kılıcım vardı. Elimde o mukavemet etti dediğini duydum demiştir. Vakidinin Abdülcabbar İbni Ammare, İbni Gaziye, İbni Abdullah, İbni Ebi Bekr, İbni Amr, İbni Hazm senediyle rivayetine göre i̇bn Hazm şunları anlatmıştır. Mutede iki ordu birbiriyle karşılaştığında Resulullah Aleyhisselam minber saadete oturmuştu. Cenab-ı Hak Şam diyarı ile arasındaki mesafe kavramını kaldırarak Resulullah'a harp sahnesini göstermişti. resul Ekrem Efendimiz bu suretle harp meydanına bakarak Zeyd i̇bn Harise sancağı eline aldı. Şeytan gelerek ona hayatı güzel ve ölümü çirkin gösterip dünya hayatını ona sevdirmeye çalışarak vesvese vermeye başladı. Zeyd, ''Bütün müminlerin kalplerinde imanın kuvvetlenerek yer ettiği şu anda mı bana dünyayı sevdireceksin?'' diyerek düşman üzerine atıldı ve şehit oldu diyerek Zeyd'e salavat getirdi ve ''Onun için mağfiret dileyin, o şehittir ve cennete girmiştir.'' buyurdu. Sonra sözüne devamla, Zeyd şehit düşünce sancağı Cafer İbni Ebi Talip aldı. Şeytan ona da gelerek hayatı güzel ve ölümü çirkin gösterip, onu dünyaya bağlanmaya çalışarak kalbine vesvese vermek istedi. Cafer, ''Bütün müminlerin kalplerinde imanın kuvvetlenerek yer ettiği şu anda mı beni dünyaya bağlayacaksın?'' diyerek düşmanın üzerine atıldı ve şehit oldu diyerek Cafer'e salavat getirdi ve Müslümanlara, kardeşiniz için mağfiret dileyin, muhakkak ki o şehittir ve cennete girmiştir. Şu anda o, Yakut'tan yapılmış iki kanatla cennette istediği yöne uçmaktadır, buyurdu. Sonra sözüne devamla, Cafer şehit düştükten sonra sancağı Abdullah ibni Revaha aldı. O da şehit oldu ve itiraz eder bir vaziyette cennete girdi, buyurdu. Resulullah Aleyhisselam'ın İbn Revah'a hakkındaki bu sözü Ensar'a ağır geldi ve "Ya Resulallah, itirazı nedir?" diye soruldu. Resul Ekrem Efendimiz Abdullah İbn Revah'a isabet alıp yaralanınca korkarak biraz çekindi. Sonra kendi nefsini kınıyarak cesaretini yeniden topladı, savaşıp şehit oldu ve cennete girdi. Böylece Savaşan diğer mücahitlerden ayrıldı. İtirazı bunadır buyurdu. Vakidinin Abdullah İbni Haris'ten onun da babasından rivayetine göre Halid İbni Velid sancağı eline aldığında Resulullah Aleyhisselam şimdi savaş kızıştı buyurmuştur. Yine Vakidinin Attaf İbni Halid'den rivayetine göre İbni Halit şöyle demiştir. Akşama doğru İbni Revaha şehit düşünce, Halit İbni Velid o geceyi dinlenerek geçirmişti. Sabah olunca işe koyuldu. Ordunun önündekilerini arkaya, arkadakilerini de öne almıştı. Sağ kanatla sol kanadın yerlerini de değiştirmişti. Düşman ordusu, Müslümanları bu yeni düzenleriyle karşılarında görünce, bayraklarını ve simalarını tanıyamamışlar, Müslümanlara yardım gelmiş diyerek korkuya kapılmışlar ve Neticede hezimete uğramışlardı. Evet, gelmiş geçmiş bu en şerefli neslin kaderi, İslam dinini savunmak için yeryüzünün bütün milletlerine karşı koymaktı. İşte o anda İslam devleti yeni bir dönemecin başlangıcında bulunmaktaydı. Bu dönemeç, Müslümanların doğrudan doğruya Rumlarla çarpışması olayıdır. Şunu da unutmamamız gerekir ki, bu savaşın sebebi, Resulullah Aleyhisselam'ın Haris İbni Umeyr'i elçi olarak Busra hükümdarına göndermesi ve bu elçinin Kayser tarafından Şam topraklarındaki Belka bölgesine vali olarak tayin edilen Şurahbil İbni Amr el-Gassani tarafından engellenerek önce bağlanıp sonra da kafasının vurulmasıdır. Öyleyse savaşın çıkış sebebi davettir. Resulullah'ın nazarında Müslüman bir ferdin öldürülmesi saldırganlara karşı şiddetli bir savaşın başlatılması demektir. Umarız ki bu kavram bize ne yaparlarsa yapsınlar, kendileriyle barış yapıp fikir teatisinde bulunduğumuz düşmanlara karşı savaştan kaçınmayı imkan dahilinde gören bazı davetçilerin akıllarından çıkmaz. Allah düşmanlarıyla çarpışmak kaçınılmazdır. Fakat bu çarpışmanın yerini ve zamanını belirlemek Müslüman cemaatin yöneticilerinin vazifesidir. Hazreti Peygamber'in fıkhına göre Müslüman bir askerin öldürülmesi ki bu asker düşmana gönderilen elçidir, şiddetli bir savaşın başlangıcı demektir. Resulullah Aleyhisselam bunu iki kere yapmıştır. Birincisinde Hudeybiye günü Hz. Osman'ın öldürüldüğü haberi kendisine ulaştığında ordusundan ölüm üzerine biat almıştır. İkincisi de Mu'te gazvesidir. Öyleyse İslami hareket, düşmanla yapılması muhtemel bir savaşa her zaman hazır olmalıdır. Sözünü ettiğimiz durum aynı zamanda geçen dersin pekiştirilmesidir. Yani Müslüman bir ferdin ne kadar önemli olduğunu ve o ferdin intikamının alınması için bütün İslam ordusunun savaşa girebileceğini gösterir. Fakat şuna da dikkat etmek gerekir ki böyle bir durum Müslüman cemaatin imkanlarına bağlıdır. Resulullah aleyhisselam imkansızlık içinde olduğu zamanlarda sadece ''Ey Yasir ailesi, sabredin, şüphesiz buluşacağımız yer cennettir.'' buyurmuş veya Müslümanları hiç kimseye zulümle muamele etmeyen Necaşi'nin yanına göndermiştir. Müslümanlar devlet olduğu zamanlarda bile bazen şehitlerinin intikamını almaktan aciz olabilir. En seçkin Müslümanlardan 70 kişinin katledildiği bir rimaune faciasında da Resulullah aleyhisselam onların intikamını hemen değil ancak aradan uzun bir müddet geçtikten sonra alabilmiştir. Fakat her halükarda İslam saflarını pekiştiren ana kavram sabit kalmıştır. Müslüman askerin değeri her zaman muhafaza edilmiştir. Şartlar elverdiği müddetçe bir şehidin kanının boşa gitmesi caiz değildir onun intikamının alınması gereklidir. Şimdi Rumlarla savaşmak için harekete geçen İslam ordusunun adedi üzerinde biraz duralım. İslam devletinin tarihi boyunca Medine'nin dışına 1500 kişiden fazla bir ordu hareket etmemişti. Mute gününe kadar Müslümanların kurduğu en büyük ordu Hendek Gazresinde Medine içerisinde toplanan ordudur. Bu orduda 3000 mücahitten ibarettir. Mute gününde ise Medine'den ayrılarak Şam'a yönelen İslam ordusunun tam 3000 mücahitten müteşekkil olduğunu görüyoruz. Burada apaçık zafer olarak nitelendirilen Hudeybiye gününe işaret etmek istiyoruz. Çünkü Müslümanların bu sayıda bir orduyu Medine dışına gönderebilecek bir güce ulaşmaları Hudeybiye'den yaklaşık bir buçuk sene sonradır. Muğte gazvesinde önceden tanımadığımız isimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Mesela Mu'te gazvesinde İslam ordusunun sağ kanadının komutanı Kutbe İbni Katade'dir. Bu sahabi Beni Uzredendir. Bunun manası çok büyüktür. Çünkü Müslümanlara karşı Rumlarla birleşen Arap kabileleri arasında bu kabileden büyük bir topluluk bulunmamaktadır. Müslümanların toplamış olduğu bu kuvvet hakkında söylememiz gereken diğer bir söz de Resulullah Aleyhisselam'ın Bizans gibi büyük bir devletle savaşmanın tehlikesini ve bu savaş için birkaç yüz kişilik kuvvetin yeterli olmayacağını anlayarak ordunun sayısını yükseltmesidir. Bu manayı pekiştiren diğer bir şey de Resulullah Aleyhisselam'ın arka arkaya üç komutan tayin etmesidir. Geçen merhalelerin hiçbirinde Resulullah Aleyhisselam'ın ordunun başına bir kişiden başka komutan tayin ettiği vakiyi değildir resul Ekrem Efendimiz, allah Teala'nın vahyiyle bu savaşta tayin ettiği bütün komutanların teker teker şehit olacaklarını biliyordu. Bunu Yahudiler de idrak etmişler ve içlerinden biri, Beni İsrail'in peygamberleri de isim vererek bir kişiyi orduya komutan tayin edip, Bu öldürülürse fülhan, o da öldürülürse fülhan diye yüz kişinin ismini sayarlarsa hepsi de öldürülürdü demiş ve Zeyd'e dönerek, ''Eğer Muhammed peygamberse hiçbir zaman geriye dönemeyeceğine and içerim.'' demiştir. Yahudinin bu sözüne karşı Zeyd radıyallahu anh, ''Muhakkak ki onun sadık bir peygamber olduğuna şehadet ederim.'' demiştir. Burada biri kalkıp Resulullah aleyhisselam Şam'daki Gastani Araplarla çarpışmaktan kaçınabilirdi diyebilir. Fakat meseleyi başka bir açıdan düşünecek olursak, Resulullah aleyhisselamın elçisinin öldürülmesi, ve bu elçinin intikamının alınmaması halinde Şam'daki Arap kabileleri Rumlarla birleşip Medine'yi işgal etme girişiminde bulunabilirlerdi. Şunu da unutmamalıyız ki hücum çoğu zaman savunmanın en iyi vesilelerinden biri olmuştur. Mute gazvesindeki İslam ordusunun kuvveti manevi yönden ölçülecek olursa hiçbir ordunun bu kadar kuvvetli olamayacağını görürüz. Gerçekte mute gününde Büyük Rum ordusuna karşı savaşmak üzere Belka'ya giden İslam ordusunda biraz tereddüt ve çekingenlik vardır. Çünkü önceden Rum veya Fars gibi yeryüzünü bölüşen iki büyük devletten biriyle savaşmamışlardı. Bu yüzden tecrübesizdiler ve Rum ordusunu tanımıyorlardı. İşte böyle bir savaş için harekete geçen İslam ordusunun seçilen üç komutanından biri yola çıkmadan önce ağlıyordu. Fakat ölümden korktuğu için değil, ölümden sonrası için, bütün insanların geçecek olduğu ateşten korktuğu için ağlıyordu. Sizden cehennemden geçmeyecek olan yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükmüdür. Meryem Suresi 71. Ayet Resulullah Aleyhisselam'ın selamet olsun diyerek dua edişi, Müslümanların tutuşan gönüllerine su serpmiş ve komutanların sağ salim döneceklerini zannederek Allah'a emanet olun, Allah sizleri korusun ve sağ salim yanımıza dönmeyi nasip etsin diye dua etmişlerdir. Buna mukabil şair komutan İbni Revaha'nın cevabı ise Şam topraklarında şehit olup Allah'ın mağfiretine kavuşmak dileği olmuştur. İşte harekete geçmezden önce İslam ordusunun komutanlarının ve askerlerinin manevi yapısı budur. i̇bn Revaha'nın karşı karşıya kaldığı ikinci kritik durum ise Mea mevkiine geldiklerinde Rum ve Araplardan oluşan yaklaşık 200 bin kişilik bir ordunun kendileriyle savaşmak üzere hazır bir vaziyette beklediklerini haber aldıkları zaman İslam ordusu içerisindeki askerlerin tereddüde düşmeleriydi. Öyle ki bazıları Resulullah Aleyhisselam'a bir mektup yazıp düşmanlarımızın adedini kendisine bildirelim. Ya bize adam göndererek destek versin ya da münasip gördüğü bir emir versin de onu uygulayalım dediler. İleri sürülen görüşlerde Medine'ye geri dönmek alternatifi yoktu. Bütün korkuları çok az bir kuvvetle böyle büyük bir kuvvetin ortasına atılıp caiz olmayan bir maceraya girmiş olmaktı. Yeryüzünde hiçbir ordunun kendisinden sayı ve tecizat bakımından bu kadar güçlü bir ordunun karşısında moralman çökmeyeceğine inanmıyorum. Fakat bu mümin ordunun gönüllerinde kök salan din, onları tarihte eşlerine rastlanmayacak bir örnek haline yükseltmiş ve onları şair komutanları İbni Revaha'nın sözünü dinleyecek bir seviyeye getirmişti. Vallahi şu anda sizin hoş görmediğiniz şey, Kendisini talep ederek yola çıktığınız şehadettir. Biz düşmanlarımıza karşı ne sayı ne de tecihizat üstünlüğüyle savaşmıyoruz. Biz sadece Allah'ın bizlere ikram ettiği bu din ile savaşıyoruz. Hiç tereddüt etmeden yola çıkın. Neticede iki güzellikten birine kavuşacağız. Ya şehadet ya da galibiyet. İşte sadece bu söz ordunun üzerinde büyüleyici bir etki yapmaya yetti. Bu söz üzerine mücahitler, ''Vallahi İbn Revâh'a çok doğru söyledi.'' diyerek harekete geçtiler. Şehadet, Allah'ın rızasına kavuşmak ve cennete girmek düşüncesinin, savaş ve ölüm için en itici kuvvet olduğu tarihte pratik olarak ispatlanmıştır. Çünkü Allah katında olanların, bir Müslüman için dünyadaki her şeyden daha hayırlı ve daha kalıcı olduğuna yakinen inanan bir Müslüman, Allah'ın kaza ve kaderine rıza ile sınırlanan ve saadetle taşan bir ölüme atılmaktan bir lahza bile geri kalmaz. Zafer mi yoksa şehadet mi? Bu iki emirden hangisinin kendisi için daha hayırlı olduğunu bilemez. İslam ordusunun girmiş olduğu her savaşta içinde bulunduğu bu manevi durum düşmanlara karşı terazinin kefesinin daima Müslümanlardan yana ağır basmasına sebep olmuştur. Bu maneviyat sebebiyle yeryüzü Müslümanlara boyun eğmiştir. Üçüncü büyük kriz savaş esnasındaydı. Fakat İslam ordusunun yüksek maneviyatı bu krizi atlatmak için fazlasıyla yeterliydi. Rivayetlerin zikrettiğine göre çok büyük bir ordu karşısında bulunan az sayıdaki İslam ordusu maneviyatını hiç yitirmemişti. İslam ordusunun komutanları da Askerlerinin önünde ölümle yarışacak derecede yeterli ve cesurdular. Bir gelinin gelinlik giymeye hazırlanışı gibi ölüme hazırlanmışlardı. İbni İshak diyor ki, Sonra iki ordu savaşa tutuştu. Zeyd İbn Harise, Resulullah'ın sancağıyla düşmanın mızraklarına hedef olup şehit düşene kadar savaştı. Çok az bir zaman zarfında komutanın şehit oluşu, savaşın mahiyetini anlayabilmek için yeterlidir. İlk komutanın şehadetiyle yerine geçen ikinci komutan Cafer İbni Ebi Talip'ti. Cennete kavuşma özlemi, Cafer İbni Ebi Talip'in atından atlayıp, cennet sevinciyle oynar gibi çarpışarak düşman karşısında, ''O serin ve güzel içecekleri olan cennet ve cennetin bana yaklaşması ne kadar hoştur.'' Rumlara gelince, Nesepleri belirsiz ve inkarcı olan Rumların azabı da yaklaşmıştır. Benim üzerime düşen şey de bulunduğum yerde onların kellesini vurmaktır. Kasidesini söyleyerek şehadete erişmesini sağladı. İkinci komutanın da şehit olması İbn Revaha'nın manevi olarak biraz gevşemesine neden oldu. İbn Revaha'nın Medine'deyken şehadeti talep ettiği anla Mute'de olduğu an arasında manevi olarak belirgin bir fark vardı. İbni Revaha'nın vicdanında hissettikleri pratikteki durumundan çok daha derin ve etkiliydi. Bu yüzden şu güzel kasideyle nefsindeki tereddütü açığa vurdu. Ey nefis! Allah'a kasem ettim. Ya Hakk'a tam olarak döneceksin ya da ondan vazgeçeceksin. Önceden temenni ettiğin cennete ulaşma zamanı çok uzadı. Ne oluyor da seni cennetten hoşlanmaz bir vaziyette görüyorum. Bununla da yetinmeyip şunları da söyledi. Ey nefis! Sadece savaşacak ve öleceksin. İşte ölüm vaktiyle de karşılaştın. Eğer sen de o ikisinin Zeyd ve Cafer'in yaptığını yaparsan hidayete erersin. Eğer onlardan yüz çevirirsen şakilerden olursun. Bir komutan ne kadar sarsılırsa sarsılsın, eğer kendini muhafaza edecek derecede imanı varsa, bütün olanlara rağmen sebat etmelidir. İşte İbni Revaha içinde durum böyleydi. İmanı içindeki tereddütü yenmiş ve o şekilde savaşın ortasına dalarak Allah yolunda şehit olmuştu. İbni Revaha'nın şehadetinden sonra son kriz ortaya çıktı. Fakat krizin boyutları ne kadar geniş de olsa, Ordunun yüksek maneviyatı onu yok etmek ve çökertmek için yeterliydi. Savaşı idare eden bu üç komutanın şehit edilmesiyle İslam ordusu komutansız kalmıştı. Komutansız kalan bir ordunun akıbeti baştan sona yok edilmekti. Fakat İslam ordusu için böyle bir durum söz konusu olamazdı. Ordudaki bazı askerler Medine'ye firar etmişlerse de büyük bir çoğunluk kendisine hakim olarak savaşa dönmüştü. Bu esnada sancağı Sabit İbni Akram radıyallahu anh almıştı. Almış olduğu bu emanetin ne kadar ağır bir sorumluluğu gerektirdiğini biliyordu. Ve ''Ey Ensar!'' diye seslendi. Kendisini işiten mücahitler ona doğru koştular. Sayıları gayet azdı. Sabit ''Bana doğru gelin!'' diye sesleniyordu. Halid İbni de gözü ilişince ''Ey Eba Süleyman!'' ''Sancağı al.'' dedi. Halit, ''Ben alamam. O sancağı sen benden daha layıksın. Sen Bedir gazvesine de katılmış, hem yaşça hem de tecrübe olarak bizden üstün bir insansın.'' dedi. Sabit, ''Al şu sancağı be adam. Vallahi bu sancağı sadece sana vermek için aldım.'' dedi ve bunun üzerine Halit sancağı aldı. İşte İslam ordusu, bir insan denizini andıran o büyük orduya karşı bu şekilde karşı koyabildi. Tarihin sadece İslam'da görmüş olduğu o yüksek maneviyatla bu kerameti gerçekleştirebildi. Aziz ve celil olan Allah'a hamd ederek belirtmek isteriz ki, 15 asır boyunca bu yüksek maneviyat nesilden nesile geçmek suretiyle Müslüman nesiller üzerinde baki kalmıştır. Nerede ve ne zaman mümin bir cemaat ortaya çıkmışsa, o cemaatin safları içerisinde bu manevi ruh bulunmuştur. Aynı ruhu çağımız Müslüman neslinde de görmekteyiz. Günümüzdeki siyasi hareketlerden hiçbiri, İslami harekette olduğu gibi bir kahramanlık ve fedakarlık örneğine şahit olamamışlardır. Afganistan, Filistin ve Hama'da geçen olaylar bu sözümüze en büyük kanıttır. Böyle yüksek bir maneviyata sahip akide ordusu, uzun tarihi boyunca tüm insanlığa öğretmenlik yapmış olan prensip ordusudur. Günümüzün insanları ne kadar doğru düşünmüş ve savaş için belirli prensipler koymuş olurlarsa olsunlar, İslami bir seviyeye ulaşamamışlardır. Yeryüzünün ordularını karşılamak için hazırlanan İslam ordusuna, Hz. Peygamber aleyhisselamın verdiği öğütler, savaşın ana gayesini açıklamaktadır ki, bu gaye, İslam akidesinin yayılması ve allah Teala'nın tebliğ için hazırladığı bu küçük ordunun eliyle İslam dininin tebliğ edilmesidir. Onları İslam'a davet edin. Eğer Müslüman olurlarsa kabul edin ve onlara ilişmeyin. Demek ki mala, toprağa ve şöhrete tamah yoktur. Sadece ve sadece Allah'ın dinine girmeleri için insanlara tebliğ etmeleri istenmektedir. İnsanların Allah'ın dinine girmeleri söz konusu olmuyorsa, cizye vermek suretiyle Allah'ın şeriatına boyun eğmeleri, savaşın bitmesi ve kan dökülmemesi için yeterlidir. Ne bu ne de o olmuyorsa o zaman kim Allah'ın şeriatına karşı harp ederse kendisiyle harp olunur. Prensipleri gerçekleştirmek ve bu prensiplere davet etmek amacıyla yola çıkan bir ordunun prensiplere muhalefet etmesi caiz değildir. Bunun için Resulullah Aleyhisselam orduyu prensipleri çiğnemekten nehyetmiştir. Gadr ve kalleşlik yapmayın, taşkınlık etmeyin, bebekleri öldürmeyin. İnsanlardan elini eteğini çekerek manastırlarda inzivaya kapanmış bir takım kimseler göreceksiniz. Onlara ilişmeyin, kadınları, çocukları ve yaşlıları katletmeyin. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve kendilerini ibadete verenler gibi Savaşa hayır deyip barış isteyenleri yok etmek İslam'ın hedefi değildir. Aksine İslam onları korumak için, zulmü kaldırmak için savaşır. İslam bu akide ve bu şeriata kılıç çekenlerle, Allah'ın diniyle insanların arasına girenlere karşı savaşır. Sivilleri öldürmez. Sadece fuhuş ve sapıklığa davet eden sivilleri katleder. Bunların yanı sıra, Kafalarında şeytanın yer edindiği kimseleri de göreceksiniz. Onların kafalarını kılıçlarınızla uçurun. İsteyeni kullara kulluk zulmetinden Allah'a kulluk nuruna çıkarmak için yeryüzünde harekete geçen İslam ordusu, beşeriyetin kendilerine icabet etmesi halinde onların vasileri durumunda olmazlar. Allah'ın ismiyle konuşmaları onların hatadan masum oldukları anlamına gelmez. Onlar da tüm insanlar gibi yaratılmış birer insandırlar. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam onlara insanları Allah ve Rasulünün zimmetine değil de kendi zimmetleri altına sokmalarını tavsiye ediyor. Çünkü böyle yaptıkları zaman o insanlara karşı yapmış oldukları hatalar davet etmiş oldukları dine değil kendilerine mal edilir. Resul Ekrem onlara insanları Allah ve Rasulünün hükmü üzerine değil de kendi hükümleri üzerine indirmelerini emrediyor. Çünkü sen onlar hakkında Allah'ın hükmünün ne olacağını bilemezsin. Böylece yapılması muhtemel olan bir hata, kişinin inancına değil, kendisine, dine değil, komutana mal oluyor. Bu şekilde Şam topraklarına giden davetçiler ordusunun, Âlemlerin Rabbinin Rasûlü'nün davet risalesini tebliğ ederken şehit edilen Müslüman kardeşlerinin yolunu takip ettiklerini görüyoruz. Muhte gazvesinden bahsederken bu gazvenin büyük kahramanlarının önünde durmadan edemeyeceğiz. Zeyd radıyallahu anh, Rasulullah aleyhisselamın sözleşmeli kölesi olup kendisine en yakın olan şahıslardan biriydi. Rasulullah aleyhisselamın Zeyd'e karşı duyduğu sevgi bütün ashab-ı kiram tarafından biliniyordu. Bu yüzden Zeyd'in oğlu Usame'ye ''Sevgi oğlu sevgi'' diye hitap ediyorlardı. Yeryüzünde kalbi İslam nuruna açılan ilk sözleşmeli köle o idi. Zeyd zor görevlerin adamıydı. Bedir gazvesinden sonra Resulullah Aleyhisselam'ın ehlini Mekke'nin göbeğinden çıkarıp getirmekle görevlendirilmişti. Bu gibi durumlarda Resulullah Aleyhisselam'ın ilk aklına gelen en sevgili dostu ve kölesi olan Zeyd radıyallahu anh idi. Resulullah aleyhisselamın yolunda canını vermekten bir an bile tereddüt etmezdi. İkinci kahramansa çok yüksek bir mevkiye sahipti. Bu kişi Cafer İbni Ebi Talip'tir. Habeşistan'da aziz ve celil olan Allah'a davetçi olarak ve oradaki Müslüman azınlığın emiri olarak gördüğümüz Cafer radıyallahu anh. Allah-u Teala kralların, kendi elleriyle Müslüman olmasını ona nasip etti. Necaşiye, İslam'ı o anlattı ve Necaşi'nin Müslüman olmasına vesile oldu. Hiçbir savaşta savaşçı olarak görmediğimiz, 15 yıl boyunca dini, dili ve tabiatı değişik bir ülkede, gurbette, fevkalade bir şekilde sefirlik vazifesini yürüten Cafer'i, bu savaşta birdenbire komutan olarak görüyoruz. İslam'da diğer sistemlerde olduğu gibi siyaset adamıyla askeri birbirinden ayıran belirli bir çizgi yoktur. Mertebesi ve vazifesi ne olursa olsun her Müslüman savaşta bir askerdir. Şunu da unutmayalım ki Cafer'in Habeşistan'dan gelerek Medine'de Müslüman saflarına katılmasının üzerinden henüz bir sene geçmemişti veya bir seneyi biraz geçmişti. Cafer radıyallahu anh Hayber fethedildikten sonra gelmişti. Hayber, Hicri 7. yılın Rabi'l-Evvel ayında fethedilmişti. Mu'te gazvesi ise Hicri 8. yılın Cemadiyel-Ula ayındaydı. Sadece bir yıl, Resulullah Aleyhisselam çok sevdiği Cafer'i sadece bir yıl görebildi. 15 yıllık gurbet hayatından sonra Resulullah'ın Cafer'e karşı duyduğu sevgiyi, Cafer'in gelişiyle Hayber'de söylediği sözde, ''Vallahi hangisine sevineceğimi bilemiyorum.'' Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi çok belirgin bir şekilde görmekteyiz. Buna rağmen Rumlarla muhtemel bir çarpışmanın alametleri belirdiğinde, Cafer İbni Ebi Talib radıyallahu an, ikinci komutan olarak tayin edilmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın sözleşmeli kölesi Zeyd'i, Kureyşli ve Haşimi olan Cafer İbn Ebi Talib radıyallahu anh'e komutan yapması, ameli olarak Müslümanlara vermiş olduğu en büyük derslerden biridir. Cafer radıyallahu anh'in gurbetten gurbete gittiğini ve yaklaşık olarak ömrünün yarısını gurbette geçirdiğini, savaş vakti gelince de daha önce hiçbir savaşa girmemiş olduğu halde hemen savaşa gittiğini görüyoruz. Savaşta ise karşısında en büyük kahramanların bile küçüldüğü bir kahramanlık, kuvvet ve mukavemet örneği sergilediğini görüyoruz. Sancağı sağ eline alıyor ve sağ eli kesiliyor. Sonra sol eline alıyor, sol eli de kesiliyor. Sonra kesik kollarıyla sancağı bağrına basıyor ve neticede şehit ediliyor. Ortadan ikiye biçilerek Rabbine kavuşuyor. Şehadetinden sonra Müslüman kardeşleri almış olduğu ok ve mızrak darbelerine bakmakta bir beis görmüyorlar ve vücudunda 90 kadar kılıç, ok ve mızrak yarası olduğunu görüyorlar. Hiç şüphe yok ki Allah ve Resulüne yardım eden ensarın da komutanlık seviyesinde bu yüce şereften nasiplerini almaları gerekiyordu. Bu yüzden üçüncü komutan, büyük İslam şairi Abdullah İbni Revaha idi. İslam ordusunun üç komutanından birinin köle, birinin sefir, birinin de şair olması savaş için Müslümanların bütün kuvvetinin seferber edildiğine işarettir. Böyle hayati bir önem taşıyan savaşın yakıtı bütün Müslüman gençlerdir. Ensari Abdullah İbni Revaha'dan sonra yine başka bir Ensari Sabit İbni Akram sancağı koruyarak Halid İbni Veli'yi de teslim ediyor. İlk Müslümanlardan olan Cafer radıyallahu anh'in gurbetten döndükten bir yıl sonra Mu'te ordusuna katılması nasıl garibimize gidiyorsa Resulullah'a karşı 20 yıl savaştıktan sonra İslam saflarına katılmasının üzerinden henüz 3 ay bile geçmemiş olan Halid İbni Velid'in bu orduda bulunması daha gariptir. Halid İbni Velid Hicri 8. yılın Safer ayında Müslüman olmuştu. Ordunun Mu'te'ye seferi ise Hicri 8. yılın Cemadiyel Ula ayındaydı. Yani Halid Resulullah Aleyhisselam'ın medresesinde sadece Rabi'l-Evvel ve Rabi'l-Sani ile Safer ve cemadi aylarından arta kalan günler boyunca kalmıştı. Müslümanların arasında geçirdiği bütün hayatı bundan ibaretti. Eğer günümüzdeki İslami hareket içerisinde olsaydı böyle bir savaşa komuta etmek bir yana bir aileye bile komuta etme hakkına sahip olamazdı. Halit radıyallahu anh erkeklere yaraşır bir azimle hayatındaki kara sayfayı kapatıp Allah yolundan alıkoymak için Müslümanlara karşı savaşla geçen mazisinin karanlığını temizleyecek nurla dolu yepyeni bir sayfa yazmaya karar vermişti. Bu yüzden Mu'te için seferberlik başladığında orduya katılan ilk mücahitler arasında yer aldı. Allah yolunda kılıcını çekeceği an için yüreği yanıp tutuşuyordu. Allahü Teala'nın kaderi bu kahramanları böyle zor durumlar için hazırlamıştı. İbni Velid, savaşa katıldığı ilk anlarda denenme durumuna düşeceğini ve ordunun komutanlığına geleceğini tahmin edemiyordu. İşin ilginç yanı, kendisine bu mevkiyi veren şahsın Bedir gazvesine katılmış bir ensari olması ve diğer bütün Müslümanların da buna razı olmalarıydı. Bu durum Halid için çok şaşırtıcı bir sürprizdi. Bu kadar kolay bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın ordusuna komutan oluşu ...gerçekten çok şaşırtıcıydı. Komutanlığı kendisine Bedir gazvesinde bulunmuş Ensari Sabit İbni Akram teslim etmiş... ...Müslümanlardan biri bile itiraz etmemişti. Halid bu merhalenin kahramanıydı. İslam ordusu Rumların elinde korkunç bir katliama maruz kaldığı bir sırada... ...sancak kendisine verilmişti. Müslümanlar Rumların kılıçlarıyla can vermeye hazır bir vaziyetteydiler... İşte böyle bir durumda insanların cevheri, kahramanlığı ve dehası ortaya çıkar. Ey İslam dini! Ne kadar da yücesin! Bir buçuk sene önce Hudeybiye'de bir ikindi namazı esnasında Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine hücum ederek onu ve ashabını ortadan kaldırmayı düşünen Halit'ten daha İslam'a gireli üç ay bile olmamışken Muhammed Aleyhisselam'ın ordusunu kaçınılmaz bir katliamdan Rum katliamından kurtarması isteniliyor. Beş yıl önce Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı arkadan bir kuşatma hareketiyle vurup Müslümanların gerçekleştirdiği bir zaferi bozan halitten şimdi katliama maruz kalmış bir orduyu yok olmaktan kurtararak yeniden hücuma hazırlaması isteniliyor. Arada bir fark var. Uhud'da yeniden zafere kavuşturduğu ordusu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ordusundan dört kat daha fazlaydı. Şimdi ise sadece 3 bin kişilik bir orduya, 200 bin kişilik bir orduya karşı zafer kazandırması isteniliyor. Yani kendilerinden yaklaşık 70 kat daha büyük bir ordu karşısında zafer kazanması isteniliyor. Fakat Halit radıyallahu anh bunun da altından kalkıyor ve Yüce Allah onun elleriyle zaferi gerçekleştiriyor. Siyer kitaplarındaki rivayetlere göre Halid'in orduyu kurtarıp Medine'ye ulaştırdığı zikredilse bile, en sahih olan rivayetlere göre, bunlardan sadece üçünü Buhari'den nakletmiştik, Allahü Teala Halid'in elleriyle zaferi gerçekleştiriyor. Halid, harp dehasını kullanarak ordunun yerlerini değiştirmek suretiyle, Rum ordusunu şaşırtıp onları büyük bir hezimete uğratıyor. İbni Kesir radıyallahu anh ise, bu konuyla ilgili bütün rivayetlere yer vererek, Medine çocuklarının savaştan kaçan askerleri taşlamak üzere yollara çıktığını naklederken, Buhari'nin rivayetleriyle Resulullah Aleyhisselam'ın Müslümanların zaferini müjdelediğini de naklediyor. Bu rivayetlerden de anlaşılacağı üzere, gerçekten de içlerinde Abdullah İbni Ömer'in de bulunduğu bir grup asker, savaşta ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalınca kendilerini kurtarmak için Medine'ye kaçmışlardır. Fakat ordunun büyük bir kısmı İslam dinini muhafaza etmek için savaş meydanında kalmıştır. Halid İbni Velid radıyallahu anh bu savaşta kendisinden önce ve sonra hiçbir kimsenin alamadığı en değerli madalyayı ve en yüksek rutbeyi almıştır. Resulullah aleyhisselam minber üzerinde bütün Müslümanlara Halid'i şöyle ilan etmiştir. Sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç eline almıştır. Yüce Allah bu kılıcını müşriklere karşı çekmiş ve onun elleriyle zaferi müyesser kılmıştır. İşte bu askeri sahada gerçekleşen en büyük sıçrayıştır. Halid İbni Velid radıyallahu anh, normal bir askerden mahir bir komutan seviyesine sıçramış ve bu unvanı kendisine Resulullah Aleyhisselam vermiştir. Halid radıyallahu an Allah'ın kılıcı unvanıyla Arap kabilelerine, Rumlara ve Perslere karşı savaşmıştır. Yermük Savaşı'nda Rum ordularının komutanı kendisine hitaben "Allah gökyüzünden bir kılıç indirip onu sana mı verdi de hangi kavme karşı o kılıcı çekersen onları hezimete uğratıyorsun?" diye sormuştu. Allahü Teala gökyüzünden bir kılıç indirmedi. Aksine bu kılıç Allah Teala'nın kitabında yermiş olduğu Velid İbni Muğire'nin sulbünden çıktı. Bu kılıç 20 sene sonra Şirk Kalesi'nden İslam Kalesi'ne taşındı. Demek ki her ne şekilde olursa olsun insanların madenleri ortaya çıkmaktadır. Resulullah Aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi insanlar madenler gibidir. Cahiliyede iyi olanları İslam'ı iyi anladıklarında İslam'da da iyidirler. Buhari, menakıb babında rivayet etmiştir. Bu merhalenin bu özelliği, Mekke'deki büyük fetihe bir basamak ve aynı zamanda Arap kabilelerinin İslam'a girişine bir hazırlık mesabesindedir. Hiç şüphe yok ki, Mu'te gazvesinden sonra Müslümanların maneviyatı zirveye ulaşmıştır. İslam ordusu, Mu'te'den dönmeden önce, Resulullah Aleyhisselam, minber üzerinden Halid radıyallahu anh'in eliyle fethin müyesser olduğunu Müslümanlara bildirmiştir. Medine, zafer sevincinin yanı sıra, savaşın başlangıcında verilen kurbanların acısını da bir arada yaşamıştır. Medine'nin çocukları da, yeryüzünün kahraman mücahitlerinden aşağı kalmayacak derecede bir bilinç ve anlayışa sahiptirler. Daha ilk karışıklıkta İslam ordusunu bırakarak kaçan grubu, ''Siz Allah yolundan firar ettiniz.'' diyerek taşlamışlardır. Çocukların bu tavrının kaçan askerler üzerinde bıraktığı manevi baskıyı Resulullah Aleyhisselam'ın inşallah siz yeniden hücum edenlerden olacaksınız.'' sözü hafifletmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın mazur görmesine rağmen onlar yine de savaştan kaçmanın getirdiği psikolojik huzursuzluk ve üzüntüyü uzun bir süre üzerlerinden atamamışlardı. Daha sonra bu çocuklar, Resulullah Aleyhisselam'la birlikte başlarında Allah'ın çekilmiş kılıcı Halid İbni Velid olan Muzaffer Ordu'yu karşılamaya çıkmışlardı. Günümüz İslami hareketinin bu savaş boyunca geçen olayları ve bu olayların ifade ettiği manaları çok iyi düşünüp anlaması, şartların ortaya çıkmalarını engellediği ve karanlıklara gömülü kalan, tek başına bir veya binlerce kişiye bedel olan yiğitleri araştırıp bulması gerekir. Belki de bu zaatlar en azılı düşmanlarımız arasındadırlar da Allahu Teala zaferi onların eliyle müyesser kılmak için onları belli bir müddet bekletiyordur. Nereden bilebiliriz ki Mekke'nin ciğerparelerini verişi tecrübesinin ikinci bir kez tekrarlanmasını ne engelleyebilir ki? Belki de Avrupa ve Amerika gibi gurbet topraklarına dağılan Müslüman evlatları bu gibi görevlere ehildirler. Davanın Allah'ın kılıcı İbn Velid ve Caferi Tayyar gibilerine ne kadar da ihtiyacı var. Allah Teala Hudeybiye sulhunda kızgın olan müminlere hitaben: "Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi." buyurmuştu. Fetih Suresi 25. ayet allah Teala'nın bu vaadi, Ebu Basir radıyallahu anh'in liderliğini yaptığı İslami ayaklanmayla gerçekleşmiş, inanan erkeklerle inanan kadınlar kurtarılmıştı. Aynı zamanda Müslümanların üzüntülerine ve kederine rağmen allah Teala savaşın ertelenmesini takdir buyurmuştu. Sonra ikinci bir vaat geldi. Allah, dilediklerini rahmetine nail etmek için böyle yapmıştır. Fetih suresi 25. ayet. Hudeybiye'den sonra Allahü Teala Halid İbni Velid, Amr İbni Az ve Osman İbni Talha gibi şahsiyetleri rahmetine nail etmiştir. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, inkar edenleri elin bir azaba uğratırdık. Fetih suresi 25. ayet. İşte bu takdiri rabbani'dir. Belki bu neslin İslami hareketi için takdir olunan da budur. Zafer ümitlerinin azalması, yükün ağırlaşması, felaketlerin artması, gevşeklikler görülmesi, belki de Allah'ın dilediklerini rahmetine nail etmesi içindir. Belki de böylelikle İslam ümmetinin tarihinde yeni ve büyük bir dönem açılacaktır. Allah-u Teala, mümin erkeklerle mümin kadınları, tağutların ellerinden ve küfrün karanlığından kurtaracaktır. Belki de bu yeni nesli oluşturanlar, İslam yolunda savaşacak temel gücü oluşturacaklardır. Mu'te gazvesinden hemen sonra ve bu gazveyle aynı doğrultuda, Zatü Selasil gazvesi vuku buldu. Bu gazvenin kahramanı, Mekke'nin ikinci ciğerparesi Amr İbni As radıyallahu anh idi. Hafız Elbeyhaki'nin, Fetih gazvesinden önce Musa İbni Ukbe ve Urve İbni Zübeyir'den zikrettiğine göre bu ikisi şöyle demişlerdir. Resulullah Aleyhisselam Amr İbni Az komutasında bir kuvveti Şam dolaylarındaki Zatü Selasil mevkiine, Bila ve Kazaalların üzerine gönderdi. Urve İbni Zübeyir, Beni Bila'nın Az İbni Vail'in dayıları olduğunu söyledi. Velhasıl Amr İbni Az bahsedilen mevkiye gelince düşmanın çokluğundan çekinip Resulullah Aleyhisselam'a bir ulak göndererek yardım istedi. resul Ekrem yedek kuvvet olarak ilk muhacirleri seçti. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer de muhacirlerin en seçkinlerinden bir grupla bu kuvvete katıldılar. Resulullah Aleyhisselam bu kuvvetin başına Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh'i komutan tayin etti. Musa İbni Ukbe dedi ki, Muhacirlerden kurulu bu küçük kuvvet, Amr'ın yanına geldiğinde, Amr, ''Sizin komutanınız benim. Sizi göndermesi için Resulullah Aleyhisselam'dan ben yardım talep ettim.'' dedi. Muhacirlerde, ''Sen kendi askerlerinin komutanısın. Muhacirlerin komutanı ise Ebu Ubeyde'dir.'' dediler. Amr, ''Siz bana yardımcı kuvvet olarak gönderildiniz.'' dedi. Ebu Ubeyde çok yumuşak tabiatlı ve iyi ahlaklı bir insandı. Bu münazareyi görünce Amr'a, ''Ey Amr, şunu bil ki Resulullah'ın bana söylemiş olduğu son söz, arkadaşının yanına vardığında birbirinize itaat edin.'' sözüdür. Bu yüzden eğer sen bana itaat etmezsen ben sana itaat edeceğim dedi.'' ve komutanlığı Amr İbni As'a teslim etti. Vakidi diyor ki, Rabia İbni Osman'ın Yezid İbni Rumah'ından rivayetle bana anlattıklarına göre, Ebu Ubeyde, Amr İbni As'a ulaşınca Müslümanlar tam 500 kişi oldular. Gece gündüz demeden yürüyüp, bütün bilayı hükümleri altına aldılar. Hangi mevkiye ulaştılarsa, önceden orada bir topluluğun bulunduğunu, ve Müslümanların geldiklerini duyunca dağıldıklarını haber aldılar. Böylece Bila, Uzre ve Belkin bölgelerinin en uç noktalarına kadar vardılar. Bütün bunların sonunda sayıca pek fazla olmayan bir orduyla karşılaştılar. Bir saat kadar karşılıklı ok atışından sonra Müslümanlar karşı bir hücumla bu orduyu hezimete uğrattılar. Müşrik ordusundaki askerlerin çoğu kaçarak dağıldı. Amr radıyallahu anh o bölgeyi de kontrolü altına aldı ve birkaç gün o bölgede kaldı. Nerede müşriklerin toplandığını duyarsa oraya yürüyordu. Ordusundaki süvarileri göndererek yiyecek ve koyun getirtiyor ve onları kesip pişirerek yiyorlardı. Bütün yapmış oldukları bundan ibaretti. Paylaştırılacak kadar bir ganimet almamışlardı. Ebu Davud, Amr İbni As'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Zatü Selasil gazvesindeyken soğuk bir gecede ihtilam oldum. Gusledersem hastalanıp öleceğimden korktuğum için teyemmüm ettim. Sonra arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Medine'ye geri döndüğümüzde arkadaşlarım bu olayı Resulullah'a bildirdiler. Resulullah Aleyhisselam bana, Ey Amr! ''Cünüp olduğun halde arkadaşlarına namaz mı kıldırdın?'' diye sordu. Ben de niçin yıkanıp gusletmediğimi kendisine bildirdim ve Allahü Teala'nın ''Nefislerinizi katletmeyin, Allah şüphesiz ki size merhamet eder.'' buyurduğunu duydum, dedim. Nisa Suresi 29. Ayet Bunun üzerine Allah'ın peygamberi güldü ve hiçbir şey söylemedi. Hafız el-Beyhaki, Ebi Osman en nehdiden rivayetle onun şöyle söylediğini zikretmiştir. Amr İbni As'ın şöyle söylediğini duymuştum. Resulullah Aleyhisselam içlerinde Ebu Bekir ve Ömer'in de olduğu bir orduyla beni zatu Selas ile gönderdi. Kendi kendime Resulullah'ın nezdinde değerim olmasaydı beni Ebu Bekir'e ve Ömer'e komutan olarak göndermezdi dedim. Amr sözüne devamlı diyor ki Medine'ye döndüğümde Resulullah'ın önüne oturup, Ey Allah'ın Resulü, en çok sevdiğin insan kimdir diye sordum. Resul-i Ekrem, Ayşedir buyurdu. Ben ailen arasındakileri sormadım dedim. Resul-i Ekrem, babasıdır buyurdu. Sonra kimdir dedim. Ömer'dir buyurdu. Sonra kimdir diye sorumu yineledim ve bana birkaç kişinin daha ismini saydı. Ben de kendi kendime, bir daha bu soruyu sormayacağım dedim. Diğer bir rivayette de, beni en sonda zikretmesinden korktuğum için sustum dediği zikredilmiştir. zat Selasil gazvesi de, mute gazvesi doğrultusunda olup, aynı hedefleri taşımaktaydı. Bu gazvede Resulullah Aleyhisselam'ın İslam çizgisi üzerindeki durumunu denemek için Amr'ı komutan olarak seçtiğini görüyoruz. Amr, yapısı itibariyle kurnaz ve dahi olduğundan, düşmanın çok olduğu haberi kendisine ulaşınca ihtiyatlı davranarak yardımcı kuvvet talep ediyor. Kendisine gönderilen yardımcı kuvvette, çoğunluğu ilk hicret eden Müslümanlardan olan ve içlerinde Ebu Bekir ile Ömer'in de bulunduğu yeryüzünün en seçkin insanlarıdır resul Ekrem bu kuvvetin başına komutan olarak Ebu Ubeyde'yi tayin etmiştir. Bu ne bir muhareke ne de bir eğitim sahasıdır. Bu İslam'ın kucağında henüz üç aylık bir çocuk olan Amr İbni As'ın da şahit olduğu bir terbiye medresesidir. Evet, Amr, Ebu Bekir ve Ömer gibi yeryüzünün en seçkin şahsiyetlerinin bulunduğu bir kuvvetle takviye ediliyor. Davada yaklaşık 20 senelerini geçiren bu şahsiyetlere komutan olmakla Amr'ın burnu havalarda geziyor ve Ebu Ubeyde tabi olmaya razı olmuyor. Bu tutumunun karşısında nefsini aşarak yücelen ve Resulullah'ın tavsiyesine imtisalen eğer sen bana itaat etmezsen ben sana itaat edeceğim diyerek ordunun komutanlığını kendisine teslim eden Ebu Ubeyde radıyallahu anh'in yüceliğini görüyoruz. Evet, Ebu Ubeyde, daha çok az bir zaman öncesine kadar Habeşistan'da Muhammed Aleyhisselam'ın elçisinin boynunu vurmak için planlar yapan Amr'a orduyu teslim ediyor. Amr İbni Az, savaş açısından üstün başarılar gösterip, istenilen hedefi gerçekleştirmiş, Kazağa topraklarını çiğnemişti. Zaten bu görev için biçilmiş kaftandı. Çünkü annesi ve dayıları bila ve kaza adandı. Bu savaş esnasında cereyan eden olaylar ve askeri hedeflerin gerçekleşmesi, İslam safının yapısı kadar bizi ilgilendirmemektedir. İslam safına, içlerinde Halit ve Amr gibi yüksek meziyetlere sahip şahsiyetlerin bulunduğu binlerce kişi yeniden giriş yapmıştır. Bu saf çok büyük bir hızla yapılanan bir toplumdur daha sonra yapılacak şiddetli savaşlara hazırlanmaktadır. Bu yüzden bu yeni toplumun İslam potasından geçirilmesi gerekmektedir. İlk Müslümanlardan oluşan sağlam temel, bu yeni unsurları kapsayabilecek kapasitede olup, onlarla uyuşmalı ve onları İslam'a göre şekillendirmelidir. Çok muazzam ve eşi görülmemiş tecrübelerle pekişen ilk Müslüman topluluk, şöhret odaklarından uzaklaşmak suretiyle, gereken fedakarlığı ve hoşgörüyü göstermeli, içlerinde gizli olan kabiliyetleri ortaya çıkarmaları ve gerçek hacimlerine ulaşabilmeleri için yeni potansiyellere fırsat vermelidir. Neticede sayıları 3000'i geçmeyecek bu sağlam temel, iki sene içerisinde kendisinden üç kat daha fazla olan bir topluluğa bağrını açabilmiştir. Ve inanılmaz bir süratle, Hiçbir çekişme, vuruşma ve bencillik olmaksızın bu potansiyel hazmedilmiş otorite konusunda çekişmeye düşülmeksizin Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde gibi şahsiyetler Amr İbni As'ın komutası altında birer asker olmuşlardır. Bu satırları yazarken İslami hareketin bugünkü durumunu düşünmeden edemiyorum. Allahü Teala'nın hidayetine nail olup İslam'a giren bazı liderleri düşünüyorum. Müslüman gençlerin onlara bakışları ve hareketin yöneticilerini düşmanları İslam saflarına doldurarak çoğunluk kazanma politikasına yönelmekle suçlayan sözleri aklıma geliyor. Bununla birlikte cünüp olduktan sonra teyemmüm etmek suretiyle namaz kıldıran amra şahit olup da itiraz etmeyen sadık insanları düşünüyorum. Anlaşılacağı üzere cenabetten temizlenmek için teyemmümün caiz olduğu o zaman henüz Müslümanlar tarafından bilinmiyordu. Bu yüzden Müslümanlar şaşırmışlar ve durumu Rasulullah'a bildirmişlerdi. Rasul Ekrem de Amr'a, cünüp olduğun halde insanlara namaz mı kıldırdın diye sormuştu. Amr, radıyallahu anh'in cevabından da anlaşılacağı üzere Amr, cenabetten temizlenmek için teemümün caiz olduğuna delalet eden sabit bir hükm'e dayanmaksızın icdihade etmişti. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın nefislerinizi katletmeyin, Allah şüphesiz ki size merhamet eder kavline dayanarak içtihad ettiğini söylemişti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam gülmüş ve hiçbir şey söylememişti. Resulullah Aleyhisselam Amr'ın içtihadını onaylamıştı. Onun bu gülüşü Amr'a latife yapmak ve onun, seyri sülukuna muvaffakat etmekten başka bir şey değildi. Diyorum ki eğer böyle bir hadise bugünkü İslami hareketin başından geçseydi, İslam'a yeni girmiş olan bir lider aynı şekilde insanlara namaz kıldırsaydı ne olurdu? Sanıyorum cemaatin yöneticileri açıkça küfre girmekle itham edilir, Müslümanların çoğu bu yönetime karşı çıkardı. Günümüzün İslami hareketi yöneticilere karşı büyük bir güvensizlik sorunuyla karşı karşıyadır. Hareketin yöneticilerine, özellikle de muhaliflerle olan münasebetlerde, şüphe gözüyle bakılmakta ve suizanda bulunulmaktadır. İslami harekete mensup gençler, İslam düşmanlarının en azıllarından iken, Müslüman olmasının üzerinden henüz üç ay bile geçmemiş olan bir kişinin içlerinde Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde gibi seçkin sahabilerin bulunduğu muhacirlere komutan oluşuna, bu komutanın cünüp olduktan sonra teyemmüm edip namaz kıldırmasına ve ilk muhacirlerin de kendisine iktida edişlerine bakıp, bu gibi hadiseleri gönül rahatlığıyla karşılamaya hazır bir duruma gelmelidirler. Hiç şüphe yok ki davanın temelini oluşturan unsurlar disiplin, itaat, iltizam, sabır, benlikten geçiş, ve Allah yolunda fedakarlıkta istenilen seviyede olmasalardı, iki senelik bir zaman içerisinde kendilerinden üç kat daha fazla bir beşeri gücün İslam saflarına adapte olması ve İslam saflarının gerçek mevkiini alıp bütün enerjilerini Allah yolunda ortaya koymaları mümkün olmayacak ve insanlık tarihinde böyle muazzam bir tecrübe yaşanılmayacaktı. Bu olayda en büyük rolün bu yeni unsurları kapsayabilmeleri için tabana yardımcı olan yüce komutan ve Allahü u Teala'nın ile müşerref Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şahsiyetine ait olduğunu inkar etmek mümkün değildir. Çünkü emir, Resulullah Aleyhisselam'dan olunca Müslüman asker bu emir üzerinde bir an bile tartışmıyor, aksine bu emri en çabuk ve en mükemmel bir şekilde nasıl tatbik edeceğini düşünüyordu. Bu yüzden Ebu Ubeyde'de de komutanlığı Amr'a devretmenin getireceği neticeleri, İslam'a henüz yeni girmiş olan bu şahsın hata yapabileceği ihtimalini fazla düşünmemişti. Resulullah Aleyhisselam'ın ona verdiği tavsiye aydınlatıcı ve doğru yola ileticiydi. İhtilafa düşmeyin ve birbirinize itaat edin. Ebu Ubeyde radıyallahu an hemen bu tavsiyeye icabet etmiş ve ''Eğer sen bana itaat etmezsen ben sana itaat edeceğim.'' demişti. İslam saflarına yeni katılan liderlerin nefis terbiyesinin ne kadar önemli olduğu, Amr'ın bize anlatmış olduğu son olayla ortaya çıkmaktadır. Amr, Ebu Bekir ve Ömer gibi şahsiyetlere komutanlık edişinin kendisinin onlardan daha üstün olduğunu veya en azından Resulullah Aleyhisselam'a onlardan daha yakın olduğunu düşündürmek suretiyle gururunu kabarttığını açıkça bizlere anlatmaktadır. Bundan emin olmak için de Allah'ın peygamberi Aleyhisselam'a gelerek kendisine en yakın olan kişinin kim olduğunu sormuştur. Amr, bu kişinin kendisi olduğunu belirten bir cevap bekliyordu. Fakat verilen cevap onu şaşırtmıştı. Çünkü, Resulullah Aleyhisselam'ın en çok sevdiği insan, zevcesi Ayşe'den sonra, Amr'ın emri altında asker olan Ebu Bekir, ondan sonra da yine emri altında asker olan Ömer, sonra Ebu Ubeyde ve diğerleriydi. Amr, bu isimleri duyduktan sonra utanmış ve en sonuncuları olacağından çekindiğinden daha fazla soramamıştı. Amr'ın belirli bir görevle gerçek mevkiyi, Teklif ve ikramla Allah yolunda ömürlerini tüketmiş ilk mücahitlere güveni birbirinden ayırt edebilmesi için peygamber medresesinden bu şiddetli dersi alması gerekiyordu. Amr'ın aldığı cevaplar onun gerçek mevkiini belirlemesine yetmişti. Allah onların hepsinden razı olsun. Amr kızmamış ve içinde cahiliye fırtınaları esmemişti. Aksine bu cemaate katılan bir nefer olmuştu. Bu yüzden Ebu Bekir ve Ömer gibi iki büyük şahsiyete ve ilk muhacirlerden olan kardeşlerine karşı kendisini büyük görmekle ne kadar hatalı olduğunu bize anlatmaktadır. Müslüman gençler bu dersten istifade etmeli, benliklerini bir kenara atmalı, kendilerini hak ettikleri mevkinin üzerinde görmemelidirler. Kendi arzu ve heveslerine uymadıkları müddetçe, yöneticilerini yermeksizin, yöneticilerinin kendilerine uygun gördüğü görevleri ve mertebeleri kabullenmelidirler. Son olarak, İslam saflarının akıllara durgunluk verebilecek derecede kaynaşarak yapılanmasında ve Rumlara karşı yapılan savaşta ana hatlarıyla mülahaza ettiğimiz bu özelliğin çerçevesi içerisinde yerlerini almak üzere ayrıntılarıyla sergiliyoruz. Şüphesiz bütün bu olaylar, büyük fethi gerçekleştirmek için Mekke'ye doğru yönelişin gerektirdiği, aşılması gereken bir basamak mesabesindeydi. İlk merhalenin askerlerinden her biri, sanki yeni gelen birkaç arkadaşını ilmi olarak aydınlatmak ve ahlaki olarak terbiye etmekle görevlendirilmişlerdi. Mekke'ye yönelen sağlam tabanın on bin savaşçıyı kapsayabilmesi için örnek peygamber, bu kişilere nasihat ediyor ve onları cahiliye pisliklerinden kurtulmuş birer Müslüman olarak yetiştiriyordu. Yeni unsurlarını kapsayamayan ve onları kendine adapte edemeyen bir hareket, çeşitli fırkalara bölünerek dağılmaya mahkumdur. Tedavisi çok güç olan bu hastalığa yakalanmış İslami hareketimiz bu dersi çok iyi anlamalı, yeni ve genç güçleri kapsayabilmek için gerçekçi planlar yapmalı sağlam bir yapı oluşturulabilecek bu yeni güçleri telef etmemelidir.